Bunların oradaki duaları seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım aralarında esenlik dilekleri selam dualarının sonu ise hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir.